بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فهو المهدد ومن يضل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ففزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله, تعالى قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرج من هذه القرية الظالم أهذل مهلها. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ Nisa suresinin 75. ayeti arkadaşlar okuduğum ayet. Allah subhane ve teala kendilerinden razı olduğu topluluğa hitap ediyor. Allah subhane ve teala Nisa suresinin 75. ayetinde sizlere değil, bana değil, öncelikle رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ an. عن. Allah Kendilerinden razı oldu dediği topluluğa hitap ediyor. Allah subhanehu ve teala Nisa suresinin 75. ayetinde okuduğum bu ayette öyle bir topluluğa hitap ediyor ki o topluluk iman ettiler. O topluluk imanlarında dosdoğru oldular. O topluluk her türlü işkenceye, her türlü eziyete, her türlü musibete ve sıkıntıya karşı Direndiler, Allah yolunda hicret ettiler ve Allah'ın dinini kaim kıldılar. O topluluk böyle faziletli, böyle değerli, böyle önemli faaliyetlerde, amellerde bulunmasına rağmen Allah subhanahu ve teala kınayıcı bir üslupla o topluluğa sesleniyor. Subhanallah. Geçmişi oldukça temiz, geçmişi oldukça görkemli, geçmişi oldukça faziletli olan bir topluluğa Allah subhanahu ve teala kınayıcı, azarlayıcı bir üslupla size ne oluyor diyor. Siz tamam bunları bunları yaptınız, iman ettiniz, hicret ettiniz, cihad ettiniz evet bunları yaptınız ama size ne oluyor da şunu yapmıyorsunuz diyor. Anlıyoruz ki ne kadar faziletli davranışlarda bulunursanız bulun bulunun. İslami hareketin mensubu ne kadar değerli, ne kadar yüce amellerde bulunursa bulunsun, eğer bu biraz sonra anlatacağım ameli terk ederse Allah ve Taala tarafından kınanmaya maruz kalır. İstersen alimlerin en alimi ol. İstersen abidlerin en abidi ol. İstersen İnfak edenlerin en çok infak edeni ol biraz sonra anlatacağım bu ameli terk edersen ashabı kiram bile olsan selefi salihin bile olsan kınanır bir şekilde Allah subhanehu ve teala'nın hitabına maruz kalırsın Allah subhanehu ve teala buyuruyor mâ lekum ellâ tuqâtilû fîsebilillah niçin size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz ancak benim anlatacağım davranış bu değil. İsterseniz ayetin indiği ortamı ve ayetin anlatmaya istedi anlatmak istediğini bir örnekle daha iyi anlaşılsın diye izah edeyim. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Burası Darul İslam. Burada İslam devletinin halifesi var. İslam devletinin valileri var. Allah'ın şeriatıyla hükmedilen bir toprak parçasında yaşıyorsunuz. Ancak Buraya hicret edemeyen İngiltere'de bazı Müslümanlar var. Zayıf olduğu için hicret edemiyor. Çocuk olduğu için hicret edemiyor. Parası olmadığı için hicret edemiyor. Hasta olmadığı için hicret edemiyor. Hasta olduğu için hicret edemiyor. Yaşlı olduğu için hicret edemiyor. İslam topraklarına kavuşmaya güç yetiremiyor. Kafirler onları salmıyor, bırakmıyorlar. Onlar zayıf, belki bir yolunu bulacaklar ama kafirler onları salmıyor. Allah teala diyor ki size ne oluyor da onlar için mücadele etmiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bahsedilen konu kafirlerin elinde esaret altında bulunan kadınlar değil. Kınamaya söz konusu olan mesele kafirlerin elinde bulunan ve esir olan çocuklar değil kınanmayı hak eden davranış, kınanılan davranış kafirlerin elinde zulme uğrayan, baskıya uğrayan, subhanallah, tecavüze uğrayan kadınlar değil. Bir ülkede şirk diyarında yaşayıp normal bir hayat süren ama orayı terk etmeye güç yetiremeyen kınanmaya, azarlanmaya, size ne olur ki diye, ne oluyor ki diye hitap edilmeye maruz kalan davran işte budur. Peki arkadaşlar, ya diyarlardan bir diyarda kadınlar kâfirlerin elinde esir düşmüşse. Ya dünyanın herhangi bir bölgesinde çocuklar asli kâfirlerin, mürtet kâfirlerin eline esir düşmüşse. O zaman durum ne olur? Kınanmayı daha çok hak etmez mi? Esir olmayan ama İslam Devleti'ne hicret etmeye güç yetiremeyen kimselere yardım etmemek, onlar için mücadele etmemek, onlar için uğraşmamak, kınanmaya vesile, kınanmaya sebep oluyorsa, tecavüze uğrayan esir kadınlar için, esaret altındaki esir kadınlar için hareket etmemek, uğraşmamak, mücadele etmemek elbette çok daha büyük kınanmaya sebep olacaktır. Başta dediğimiz gibi bugünün İslami hareketinin mensupları isterse gece gündüz Allah'ın dine davet etsinler. İsterse Allah yolunda ibadet etsinler. İsterse Allah yolunda her türlü fedakarlığı sergilesinler. Bu davranıştan esirlerin kurtarılmasından yüz çevirdikleri zaman aynı şekilde kınanmaya maruz kalacaklardır. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde buyuruyor. Bir, Allah'ın kelimesinin yücelmesi için. 2 dinin yayılması için. Üç, esirlerin kurtarılması için. Allah yolunda savaşmak bütün Müslümanlara vaciptir diyor. Allah'ın kelimesinin yücelmesi için. Gerekirse malımız kanımız heder olabilir. Ama cihatine farzdır. İslam'ın yayılması için. Kanlar heder olabilir, ölebilir insanlar, canlar yok olabilir ama cihat yine farz 3 Üç, esir bir esiri kurtarmak için bütün canlar feda olsa da, bütün kanlar heder olsa da o esiri kurtarmak Müslümanların üzerine vaciptir der. Eğer mal ile fidye ile kurtarmak mümkün oluyorsa bu daha evladır der. Çünkü savaş yoluyla kurtarmada canlarımız gidebilir. Canımız gideceğine malımız gitsin. Eğer bir eseri malınla kurtarmak mümkünse bu daha eftaldir ve bu bütün Müslümanların üzerine vaciptir der İmam Kurtubi. Ve arkasından der ki Malik şöyle der Müslümanların esirlerini kurtarmak için bir Müslümanın esiri kurtarmak için bütün malını vermesi ona vaciptir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirleri kurtarın buyuruyor. Allah teala Enfal suresinin 72. ayetinde arkadaşlar hicret edemeyen bu kimselerden bahsederken وَاِنِسْتَنْ سُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَاَلَيْكُمُ nasr. Eğer sizden yardım isterlerse esirler değil, kadınlar değil, çocuklar değil, dört duvar altında eserat altında yaşayan Mümin erkek ve mümin kadınlar değil Hicret etmeye güç Yetiremeyen kimseler Sizden yardım isterse Onlara yardım edin Sizin üzerinize nasır. Sizin üzerinize Yardım etmek vaciptir buyurur Allah teala Durum bu olduğuna göre Bugün gelin bizi kurtarın Bizi kurtarmak için çalışın Çabalayın diye Müslümanlara habire Yardım çağrısında bulunan Esirler için yardım etmek, koşturmak, uğraşmak en büyük vaciplerden bir tanesidir. İmam Kurtobi bu ayetin tefsirinde benim anlattığımın aynısını söylüyor. Eğer Darül Harp'te bir Müslüman varsa, hicret edemediyse ve hicret etmek için yardım çağrısında bulunursa ona yardım etmek mutlaka farzdır diyor. Onlar asla yardımsız bırakılmamalıdır diyor. Ve arkasından diyor ki Sübhanallah demek ki Müslümanların üzerine bir ölü toprağı serilmiş Ve bu ölü toprağını Müslümanlar üzerlerinden atamamışlar Müslümanlar uyuklamaya başlamışlar Ve yüzyıllardır Uyuklamaya devam ediyorlar Bak İmam Kurtubi ne diyor Ellerinde Hazinelerce servetleri olduğu halde ihtiyaçtan fazla Malları olduğu halde Güçleri, kuvvetleri, sayıları olduğu halde Müslümanları düşmanların esaretinden düşmanların elinde esir bıraktığımız için nice musibetlere uğradık İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Tefsirinde aynen böyle söylüyor. Başımıza gelen musibetler elimizde malımız olduğu halde o yolda harcama harcamamaktır diyor. Hazinelerle servetimiz olduğu halde İhtiyaçtan fazla malımız olduğu halde bunları o yolda harcamadığımız için başımızdaki musibetlerin tamamı bundandır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Peki bugünün İslami hareketin mensupları, peki bugünün davet erleri, peki bugünün daruş şirklerinde la ilahe illallah haykıran davetçiler. Bizim başımıza gelen musibetin sebebi nedir hiç düşündünüz mü? Acaba bugün inna ve inna ileyhi raci'un demeye daha layık olan biz değil miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-müslimu ahul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La-yazlimuhu ona zulmetmez. Ve la-yuslimuhu ona onu bir kafirin elinde ona teslim etmez. Veya onu yardımsız bırakmaz. Veya başka bir rivayette, valla yahduluhu diyor. Onu ona sırtını dönmez, onu yardımsız bırakmaz. İmam Nevevi diyor ki, biraz önce ikinci okudum rivayetle ilgili, hazil Müslümanın yardıma ihtiyacı olduğu anda ona yardım etmemektir. Onu terk etmektir. Hadisin manası Müslüman bir Müslümanın bir zalimin zulmünü defetmek için Yardıma ihtiyacı olduğu zaman onu yardımsız bırakmamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istemiş yani hadisin manasında? Şayet bir Müslümanın ihtiyacı varsa ve sizden yardım talep ediyorsa sakın ama sakın onu yardımsız bırakmayın. Bugün yardıma en çok ihtiyacı olan yeryüzünde kimler? Yardıma en çok ihtiyacı olan esaret altında olanlar değil mi? Bugün yardıma en çok ihtiyaç olan bu karda, kışta, çadırlarda, esaret altında bulunan kadınlar değil mi? Bugün yardıma, yeryüzünde düşünün. Doğusunu ve batsını, güneyini ve kuzeyini, dört tarafını düşünün. Yardıma en çok ihtiyacı olan Müslümanlar kimler? Ve biz Müslümanlar bunlara yardım etmek için ne kadar uğraşıyoruz? İbn-i ediyor. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا bir vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Bugün bir esiri kurtaramıyorsan, savaş yoluyla kurtaramıyorsan, mal yoluyla kurtarmaya çalışacaksın. Malın yoksa, mal kazanmak için uğraşacaksın. Geceye gündüz gerekirse çalışacaksın. Kazandığını kendi dünyanın imarı için değil, senden yardım isteyen kadınlar için, senden yardım isteyen çocuklar için harcamak, her Müslümanın üzerine aynı vaciptir. Bu konu öyle bir önemli bir konudur ki arkadaşlar açın hadis kitaplarını, Kitabül Cihat, Kitabu's Siyer bablarına bakın. Esirlerin kurtarılması babı vardır. İmam Kurtubi'nin tefsirini birçok kere okuyup birçok kere inceledim. Aynı konulardan defalarca bahsettiğini görmedim. Bazen der ki bir konudan bahsederci de biz bu konuya şurada değindik der. Biliyor musunuz? Bu konuya hiç öyle dememiş. Yeri geldiğinde aynı şeyler tekrar etmiş. Farklı cümlelerle, farklı ifadelerle, esirlerin kurtarılması meselesine aynı yerde defalarca zikretmiş. Bakara suresinin 85. ayetinde zikretmiş. Belez suresinde zikretmiş. Fekkura ayetinde. Nisa suresinde bahsetmiş. Enfal suresinde bahsetmiş. Ben Kurtubi'nin tefsirini okuyorum. Bir konudan bahsettiyse başka ayetlerde aynı konuya değinmesi gerekiyorsa der ki Allah'ın izniyle biz bu konuya şurada değindikler, orada değinmez. Ama esirlerin kurtarılması meselesine her yerde değinmiş. Biliyor musunuz arkadaşlar yine İmam Kurtubi demek ki bu mesele acı bir mesele. Bu meselenin derdini çekiyor. Bu meselenin sıkıntısını çekiyor. Biraz önce de bahsettiği gibi Müslümanlar ellerinde ihtiyaç fazlası malları olduğu halde ihtiyaç fazlası servetleri olduğu halde demek ki infak etmediklerini gördü. Tarih kitabında defala bab başlığı açmış Müslümanların esirlerini kurtaran komutanların hikayelerini anlatmıştır. İmam buhari bab başlığı açmış bu konuda. Demiş ki bir kimse bir mazlum kardeşine yardım etmek için bir zalimi öldürürse zalimin kanı heder olur. Kısas da gerekmez, diyet de gerekmez. Sübhanallah. Mazluma yardım etmek için zalim bir Müslüman öldürebiliyorsun biliyor musun? Mazlum senden yardım istediği zaman, mazlum sana çağrıda bulunduğu zaman, mazlum gelip de bana yardım et dediğin zaman, bir Müslüman'ı zalim bir Müslüman öldürsen bile sana kıssas da gerekmiyor, diyet de gerekmiyor. İbn Hacer bu konuyu uzun uzun Fethul anlatmış. Ve demiş ki: "Bu konuda tercih edilen görüş İbn Battal'ın dediği gibidir. Mazlumu kurtarmaya gücü yeten kişi olanca gücüyle, bütün gücüyle zalimin zulmünü defetmeye çalışır." Mazlumu korurken zalimi öldürmek zorunda kalırsa zalimin kanı heder olur gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ebu Davud'da geçiyor. Subhanallah. Bu hadisi dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bir Müslümanı saygınlığı kaybolması, şerefinin elden gitmesi noktasında imkanı olduğu halde ona yardım etmezse Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği yerde yardımsız bırakacaktır diyor. Bir Müslümanın saygınlığı bozulacak, bir Müslümanın şerefi bozulacak, bir Müslüman küçük düşürecek, diğer Müslüman onu savunmayacak. Allah Subhanehu ve Teala diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Müslüman savunmayan, yardım etmeyen Müslümanın en çok ihtiyacı olduğu yerde onu yardımsız bırakacaktır. Allah bize yardım etme vaadinde bulunduğu halde Allah subhanehu ve teala bize yardım etmeyi söz verdiği halde niçin yardımsız kalıyoruz görüyorsunuz değil mi? Bize yardım edin. Bizi şu zalimlerin elinden kurtarın diye yalvaran kadınlar ve çocukların çığlıklarına, seslenişlerine kulaklarımızı tıkadığımız için Allah subhanehu ve teala en çok yardıma ihtiyaç hissettiğimiz anlarda En çok yardıma ihtiyaç hissettiğimiz zamanlarda Bize yardım etmiyor Hani demiştik ki Sen Allah'ın kullarına nasıl davranırsan Allah da sana öyle davranır Sen Allah'ın esir kullarına Sen Allah'ın çocuk kullarına Sen Allah'ın kadın kullarına En zor zamanlarda Senden yardım istedikleri halde Yardım etmezsen Allah'ın sana Yardım edeceğini bekliyoruz. Bir hadis daha dikkat edin. İmam Ahmet rivayet ediyor. Kimin yanında bir Müslüman küçük düşürülürse. Şu an Müslümanların küçük düşürüldüğüne şahit oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Şu an Mü Müslümanların saygınlığına zarar verildiğine şahit oluyor musunuz? Hepimiz oluyoruz. Hepimiz biliyoruz. Şu an Müslümanların şerefinin, namusunun, ırzının... Heder edildiğine şahit oluyor musunuz? Oluyoruz. Bakalım hadis ne diyecek? Kimin yanında bir Müslüman küçük düşürülürse, o kimse gücü yettiği halde Müslümanı yardımsız bırakırsa, Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde bütün insanların önünde onu küçük düşürecektir. Allah subhanehu ve teala Müslüman küçük düşürüldüğü zaman harekete geçmeyeni, Kıyamet gününde bütün mahlukatın önünde küçük düşürecektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İmam Taberani'nin İbn Abbas'tan rivayet ettiği hadiste kim düşman elindeki bir eseri fidye ile kurtarırsa işte o eserin kendisi benim diyor. O halde bugün. Kaç tane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da doğru bir cümleyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere esir edilmiş düşünebiliyor musunuz? Kim fidye yoluyla veya herhangi bir yolla bir esiri kurtarırsa işte o kurtardığı kişi benim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri geldiği zaman ya Rasulallah, anam babam sana feda olsun diyoruz. Yeri geldiği zaman ya Rasulallah, senin için canımız feda olsun diyoruz. ''Ya Resulallah, senin için malımız feda olsun.'' diyoruz. Ashab gibi olmak istiyoruz. Sahabe gibi olmak istiyoruz. İşte sahabe gibi olmanın yolu budur. İbni Hacer, İmam Kurtubi, pardon. İmam Bukhari sahihinde ''Fukku el-aniye'' diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediyor. ''Esirleri kurtarın.'' İmam İbn Hacer, İbni Battal'dan naklediyor. Esirlerin kurtarılması farz-ı kifayedir. Eğer devlet bunu yapıyorsa İslam devleti topluluğa bir problem yoktur. Ama İslam devleti bunu yapmıyorsa oradaki herkes günahkardır. İbn Teymiyye, Mecmuu'l Fetavada esirlerin kurtarılması vaciplerin en önemlisidir. Esirlerin kurtarılması Allah'a yaklaşmanın en güzelidir diyor. İmam Nevevi, kişinin malını esirler için harcaması ona farzdır diyor. İmam Selaksi kim bir Müslümanın kafirin elinde esir olduğunu ve öldürüleceğini bilirse bu durumu bilen her Müslümanın gücü yettiği kadar o esire malını vererek kurtarması ona vaciptir diyor. Şayet dikkat edin buna gücü yetmiyorsa gücü yetenleri araştırması vaciptir buna gücü yetmiyorsa bundan haberdar olmayanları haberdar etmesi ona vaciptir diyor İmam Kurtubi yine bir başka yerde ilim adamlarımız demişlerdir ki bir tek dirhemin dahi kalmayacak olsa esrin fidye ile kurtarılması Müslümana vaciptir demiştir bir dirhem bile bir lira bile bir ekmek paran kalmasa bile Esirlerin kurtalması sana vaciptir demiştir. İmam Nevevi çok ilginç bir konu açmış. Demiş ki bir kâfirlerin toprağında Müslümanlar esir edildiyse o kâfirler Müslümanların topraklarını işgal etmiş konumunda mıdır değil midir? Dedik ki Türkiye İslam Devleti. Burada yaşıyoruz, şeriatla hükmediliyor. İngiltere'de Müslümanlar var. Acaba diyor İmam Nevevi İngiltere'deki o kafir devlet Müslümanları esir barındırmakla esir tutmakla Müslümanların toprağına girmiş sayılır mı sayılmaz mı? Sayı olan görüş evet sayılır diyor. Bizim toprağımızı alsaydı bizi işgal etmiş sayılmaz mıydı? Sayılırdı. Peki bizim ne, neyimizi aldı? Canımızı aldı. Can daha değerlidir. Can daha kıymetlidir. İslam devletinin bir karış toprağını işgal eden kafir devlet İşgalci sayılıyorsa bir tek Müslümanı esir eden kafir devlet işgalci sayılır diyor. Bu konu bir başka bapta şöyle incelemiş arkadaşlar. Biliyorsunuz İslam devletinin Beytül Mal'ı vardır. İslam devleti zekat toplar, vergi toplar, ganimetler elde eder ve Beytül Mal olur. Ve bu mal bu mal İslam ümmetinindir. Halife'nin kendisinin bile değildir. İslam ümmetinin ihtiyaçları için kullanılmak zorundadır. İslam alimleri Beytül Mal'da mal varsa esirler için kullanılabilir mi diye tartışmışlar. Biliyor musunuz? Esirler için çünkü o mal bu ümmetin, onların değil. Buradaki Müslümanların. Buradaki Müslümanların parasını burada olmayan başka bir esir Müslüman için kullanılabilir mi? Hazreti Ömer demiştir ki Beytül Mal'den esirlerin kurtarılması vaciptir. Beytül mal gerekirse Müslümanlar harcanmaz, gerekirse Müslümanların ihtiyaçları için harcanmaz. Esirlerin kurtarılması vaciptir. i̇bn Hazm, meratibül İcma'da bu konuda icma vardır demiştir. Eğer Beytül malde mal varsa o mal kimin? Müslümanların. Halife Müslümanlardan izin almadan Müslümanların malını esirler için kurtarabilir demiştir. İbn Huveizem der ki bu ayeti kerime yani Bakara suresinin 85. ayetinden bahsediyor. İsrailoğullarının esirleri fidye ile kurtardıkları. Bakın Allah Subhanahu ve Teala kınadı İsrailoğullarından bahsederken esirlerinizi fidye ile kurtarıyorsunuz diyor. Orada İbn Huveizem deat Maliki alimlerindendir. Esirlerin fidye ile vaciptir. Resulullah'tan gelen rivayetler bu doğrultadır. O esirleri kurtardığı gibi esirlerin kurtarılmasına da teşvik etmiştir. Müslümanların uygulamalarda bu yönde cereyan etmiş, icma oluşmuştur. Esirler Beytül Mal'den kurtarılmaları icap ederse icap ederse onunla kurtulmaları gerekir. Eğer Beytül Mal'de mal bulunmuyorsa Müslümanların mallarıyla esirlerin kurtarılması gerekir. Müslümanlardan yeterince kişi bunu yaptığı zaman Diğer Müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar ama Müslümanlardan yeterince kişi bunu yapmıyorsa bütün Müslümanlar günahkar olur diyor İbn-i Hüvezi Kadı Ebu Bekir i̇bn Arabi Maliki alimlerinden bir tanesidir. Ahkamül Kur'an diye tefsiri vardır. Bazı sultanların mühim faziletli davranışlarından birisi de şudur. Kafir devletlerle anlaşma yaparken derler ki bizden hiç esir almayacaksınız. Bu şartla anlaşma yaparız. Bazı İslam devletinin sultanları, bazı İslam devletinin halifeleri faziletli bir davranış olarak eğer bir anlaşma yapıyorsa kâfirlerle derler ki sizinle komşuyuz. Sizinle sulh yapacağız, anlaşma yapacağız. Anlaşmanın en önemli maddesi bizden asla esir almayacaksınız. Rivayet edilir. Bir gün tüccar bir Müslüman kâfir bir devlette yürürken bir kapının arkasında bir kadının ben esirim, Müslümanım, beni kurtarın dediğini duyar. Onun kurtaracak gücü yoktur. İşini gücünü bırakır, hemen İslam diyarına gelir. Orada İslam Devleti'nin komutanına şu beldede, şu yörede, bir evde Müslüman bir kadın esaret altındadır diye haber verir. Daha sözü bitmeden komutana ayağa kalkar, askerlerini hazırlar, o beldeye savaş açar, oranın tamamını fetheder, esir altındaki kadını kurtarır. Ve memleketine geri döner. Yine rivayet edilir ki bir Müslüman Hazreti Muaviye radıyallahu anh döneminde İstanbul'da yani Konstantiniyye'de esir düşmüştür. Esir düştü sultanın önünde konuşurken bir başka komutan bu Müslümana tokat atmıştır. Bu Müslüman Muaviye'ye mektup yazmıştır keşke durumumuzu bir bilsen diye. Muaviye hemen harekete geçmiş, mal göndermiş, o Müslüman'ı kurtarmıştır. Müslüman geldiği zaman durumunu haberdar etmiştir. Tokat yediğine haberdar etmiştir. Muaviye radiyallahu an uzun uzun düşündükten sonra çok mahir bir komutanı huzuruna çağırır. Denir ki bu tokatın intikamı alınacak. Ne yaparsan yap bu tokatın intikamı alınacak. Komutan der ki bana... Büyük bir gemi yaptıracaksın. Görkemli bir gemi yaptıracaksın. Yelkenleri gizli olacak. Gemi yapılır. Muaviye gemiyi hediyelerle, eşyalarla, hazinelerle doldurur. Der ki oraya git. Ticaret yap. Oranın komutanlarına, oranın sultanlarına, oranın ileri gelenlerine bol bol hediye dağıt. Ancak o tukat vuran komutana hediye verme. Döneceğin zaman onu bul. Ya ben seni unuttum. Aklımdan çıktın, kusura bakma. Tekrar geldiğimde aynısını yapacağım der. Sana da hediye getireceğim der. Komutan aynı denileni yapar. Gemiyle İstanbul'a gelir. Orada ticaret yapar. Sultana, liderlere bol bol hediye dağıtır. O komutana vermez. Ve dönerken der ki ben seni unuttum, ihmal ettim. Sana da hediye getireceğim. İkinci sefer yolculuğa çıkarken muaviye daha çok mal koyar. Daha çok hazine koyar. Git bunları dağıt. Ticaretini yap. Şu hediyeyi de o komutana ver der. Tüccar gider İstanbul'a, aynı denilenleri yapar. O hediyeyi de komutana der ki, ben seninle arkadaş olmayı istiyorum, samimi olmak istiyorum. Ben seninle samimi olmak istiyorum. Al buyur bu hediyen senin, geçen sefer unuttum kusura bakma. Bu ona mukabil ama der sen şimdi benden tekrar geleceğimde dile benden ne dilersen der. O komutan der ki ben büyük bir sergi istiyorum. Üzerinde kuşlar olsun, hayvanlar olsun, bitkiler olsun işlenmiş bir sergi istiyorum. Tamam der komutan, onu getireceğim der, tekrar gelir. Sergi koskoca görkemli bir sergi hazırlanır. Tekrar İstanbul'a gidilir. Gemi yanaşır. Geminin içine sergiyi koyarlar. Sergiyi geminin içerisine koyarlar. Komutan o sergiyi görünce aklı başından gider güzelliğinden. Gemiye biner. Sergiye bakarken yelkenler anında açılır Ve komutan kaçırılır Muaviye'nin huzuruna getirilir Muaviye o esir düşen Tokat yiyen Müslümanı çağırır Sana ne yaptıysa aynısını yaptır. Sana ne yaptıysa Sen de onun aynısını yap Sakın fazlasını yapma der Aynısını yapar Sergiyi de adama verir Al götür bunu yerlerine bırak der Bakın arkadaşlar sadece bir Müslüman Tokat yediği için Sadece bir Müslüman Saygınlığı düştüğü için, sadece bir Müslümanın şerefi, onuru düşürüldüğü için Müslümanların gösterdikleri tavrı görün. Ne kadar harcama yaptılar. Sadece o saygınlığı koruyabilmek için. Ve ne oldu biliyor musunuz? O kadar mal harcandı ama aradan 1300-1400 yıl geçti. Bugün bu mescitte bizler Müslümanın saygınlığına, el uzatanın elinin kırıldığına Müslümanın saygınlığına dil uzatanın dilinin kesildiğine, Müslümanın saygınlığını herhangi bir şekilde yok etmeye çalışanların yok edildiğini bakın bu saatte, bu mübarek günde zikrediyoruz. Peki arkadaşlar, bundan 100 yıl sonra gelenler bizi nasıl zikredecek? Bugün Müslüman kadınlar her türlü aşağılanmaya layık görülürken, Müslümanların çocuklara esaret altındayken, Müslümanların kadınlarına, Müslümanların çocuklarına, Müslümanların erkeklerine her türlü zulüm reva görülürken 100 yıl sonra, 150 yıl sonra yaşayan Müslümanlar bizi nasıl anacak? Onu da sizin takdınıza bırakıyorum. Allah subhanahu ve taala'dan af ve afiyet diliyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala rasulillah. Esirlerin kurtarılması için peki ben ne yapabilirim? Benim üzerime şu an hemen ilk dakikada vacip olan nedir diye sorarsanız arkadaşlar Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esaret altında Müslümanlara isim isim dua etmiştir. Allahum mencil Walid ibn Walid. Allahum Walid bin Walid'i kurtar diye. Allahum necci Selam ibn İhsan. Allahum Selam ibn İhsan'ı kurtar diye. Allahum necci Ayash ibn Ebi Rabi'a. Allah'ım Ebi Rebi'i kurtar diye isim isim dua etmiştir. Hepimizin buna gücü yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler kurtarılıncaya kadar konut yapmayı terk etmemiştir. Normalde rükudan kalktıktan sonra secdeye gitmeden önce konut yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeti değilken Resulullah esirler kurtarılıncaya kadar isim isim Kelime kelime o esirlerin kurtarılması için dua etmiştir. En az minimum yapacağınız budur arkadaşlar. En az minimum yapmamız gereken budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda esirlerin kurtarılması için esirlerin kurtarılması için Müslümanlara dua ederken kafirlere de dua etmiştir. Aynı zamanda minimum yapacağınız gece kalkmak, semanın, gecenin son üçte birinde gökyüzünden yeryüz semasına inen Rabbimize, ellerimizi açmak ve esirlerimizin kurtarılması için dua etmek, üzerimize en minimum, en küçük olan vacip budur. Biraz önce birinci hutbede bir rivayet okurken, Kadı Ebu Bekir i̇bn Arabi'nin bir rivayetini okurken, dedim ki, eğer gücü yetiyorsa, Gider o eseri kurtarır. Gücü yetmiyorsa gücü yetenlere haberdar eder. O halde bu meseleyi insanlara haberdar etmek, insanların bu meseleden haberdar olması için uğraşmak, insanları bu konuda duyarlı hale getirmeye çalışmak yine bizden üzerine bir kardeşler. Bununla birlikte mutlaka ama mutlaka malımızdan az veya çok demeden, küçük veya büyük demeden, Yeterli veya yetersiz, kafi veya kifayetsiz demeden esirlerin kurtarılması için malımızı Allah yolunda harcamamız gerekmektedir. Allah subhanehu ve teala yeryüzünün doğusunda ve batısında bütün Müslüman esirleri esaretten kurtarsın. Allah subhanehu ve teala onlar mı esir yoksa biz mi esiriz? Onlar kafirlerin elinde esir, biz nefsimizin elinde esiriz. İslam ümmeti bugün malının eseri olmuş İslam ümmeti bugün nefsinin eseri olmuş İslam ümmeti bugün dünya koşturmacının koşturmasının eseri olmuş Allah an ve Teala biz de bu esaretten kurtarsın görevlerimizi sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getiren bir ümmet nasip etsin rabbil abilley